Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Yüce Allah, Maide Suresinde şöyle buyuruyor Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutun, adaletle şahitlik eden kimseler olun, herhangi bir topluluğa duyduğunuz kin sizi adaletsiz davranmaya itmesin adaletli olun bu takvaya daha uygundur Allah'tan korkun şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır Hazreti Ayşe radıyallahu anha'dan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kendisini ibadete vererek dünyadan el çektiğini duyduğunda Osman bin Maz'ûn'u çağırmış ve şöyle buyurmuştur. Ailenin senin üzerinde hakkı vardır. Misafirinin senin üzerinde hakkı vardır. Ve nefsinin senin üzerinde hakkı vardır. Allah'ım bütün işlerimdeki ölçüsüzlüğümü, cahilliğimi ve hatamı bağışla. Sen bunları benden daha iyi biliyorsun.